Bugün önemli bir konuyu inşallah e, müzakere edelim diye düşünüyorum. Biraz uzunca bir giriş yapayım izninizle. Estağfurullah. E, İslamı yaşamak e, konusu. Bu programın adı İslamdan Hayata Ölçüler adını taşıyor. Yani e, istiyoruz ki burada paylaştığımız e, işte ölçüler. E, ulaştığımız insanların kendimizin hayatına yansısın. E, her gün kendimizi e, Müslümanlığımızı daha bir e, inşa edelim e, gibi bir çaba. Ama e, problemlerin de olduğunu biliyoruz. E, İslam'ı yaşama noktasında problemlerin de olduğunu biliyoruz. E, İslam'ın çok kolay yaşanacağı bir toplumsal vasat, bir sistem vasatı olmadığını dolayısıyla zaman zaman insanların hayatında İslam'ın azaldığını da biliyoruz. Kuşatılmışlıklar söz konusu, küresel kültürel kuşatılmışlıklar ya da her İslam ülkesine yönelik sistem kuşatılmışlığı söz konusu ya da yani halkı Müslüman ee, olan ülkeler var. Halkı Müslüman olmayan ülkelerde Müslüman, Müslüman olarak e, yaşamak var. Bunların her birisinin e, ayrı ayrı tek Müslümanın e, İslam'ı yaşama e, hassasiyetini etkilediği düşünülebilir. Kaldı ki ee, halkı Müslüman olan ülkelerde bile sistem yapılanmasının ve oluşan kültürel dönüşümlerin e, İslam algısını, İslam telakkisini etkilemesi ve adeta azaltılmış bir Müslümanlık e, çerçevesinin ortaya çıkması söz konusu. Bütün bunlar yani Kur'an'ımızda, Resulullah Efendimiz'in e, örnek olarak önümüze koyduğu Müslümanlık e, çerçevesinde e, bizim hayatımıza daha az yansımalar ortaya çıkarıyor. E, hmm. Dolayısıyla bir kısım insanımız bundan tedirgin de oluyor. Yani daha iyi Müslüman olabilme, kendisinden Rabbimizin razı olacağı Müslümanlık kıvamına ulaşabilme noktasında sancılar var. Yani ben daha fazlasını yapamıyorum. Bir kısmı daha azını içine sindirme gibi yani yapamıyoruz ne yapalım gibi yaşayamamaya gerekçe gerekçe üreten bir zihniyet ortaya çıkıyor ee, bir kısmı bu çağda bu kadar yaşanır gibi e, bazı telafi mekanizmaları işletiyor vesaire yani siz e, böyle pek çok sorunun da e, geldiği değil mi e, bir hocamızsınız önünüze yani insanların hani kişisel hayatlarına aile hayatlarına hani medeni hallerine ilişkin ekonomik ilişkilerine sosyal ilişkilerine devletle ilişkilerine ilişkin pek çok sorunun geldiği de e, bir insansınız. Bu söylediğimiz konu sizin gündeminizde ne kadar önem arz ediyor isterseniz oradan başlayalım ne tür problemler gözlüyorsunuz tasnif ediyorsunuz oralardan başlayalım diye düşünüyorum. Üstadım sorunuzdan bir defa çok derin bir başlanma ihtiyacı evet. hissediyor. Ee, belki bunu birkaç program konuşacağız. Tabii ki, tabii ki. Yani meselemiz bizim pansuman tedavi değil de tabii. kökten ciğerden bir tedavi yapacaksak derin konuşacağız. Derin konuşalım. Ben müsaadenizle e, hep şimdi bizi dinleyen mümin kardeşlerimizin de tefekkür edeceği bir soru sorayım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı e, zamana ve hulefa-i raşi dininde 30 yıllık o bereketli zamanına tarihimizde asr-ı saadet diyoruz. Evet, evet, evet. Asr-ı saadet. saadet. Saadet çağı. Saadet çağı. Evet. Mutluluk Türkçesi evet, değil mi? Mutluluk evet. çağı. Yani evet. tam tercüme edersek mutluluk, mutluluk çağı. çağı. İslam'la mutlu olun. Mutlu olun Yani İslam'ın gelip cahiliyi imha ettiği, cahiliyenin yerine e, Cebrail Aleyhisselam'ın getirdiği eee Bereketli, imani Ve göklerden e, Nuru yağmış bir hayat tarzı Değil mi evet, bu? Aynen. Yani Asr-ı saadet. Asr saadet Kitabı da var değil mi hatırlıyor musun? Müman Şibli'nin miydi evet. yani, Bilinir yani Asr-ı Saadet evet. biliniyor evet. Üstadım bir A4 kağıdına evet. e, A diyelim Bir A4 kağıdı daha B diyelim evet. Herhangi bir saade Müslümanın yani böyle İslam tarihini araştırmış Siret-i Nebi evet. uzmanı birisinin değil A bölümüne Saadeti gerektirecek Asrı saadetin içini dolduracak Efendimiz'e ve ashab-ı kirama ait Hulefa araştırına ait Olayları dizelim evet. İşte vahiy geldi İşte Efendimiz evlendi İşte Fatıma annemiz evlendi İşte Bedir'de zafer oldu Yazalım bunları evet. B kağıdına da Ası saadette olmaması gereken ama olmuş bir sürü üzücü, ağlatıcı, hala bizi kedere boğan şeyleri yazalım. Evet. Bakalım üstadım A ve B hangisi daha çok? Biz asr-ı saadet diye bir kelime diyoruz ki hasretimiz kayıyor değil Allah, mi? Yani evet. mesela siz ve ben şimdi asr-ı saadeti konuştuk. Yani fokur, fokur oldu benim için. Evet. Böyle gözüm evet. o Bedir'den dönen mücahitleri izliyor gibi bir evet, manzara evet. oldu. Ama asis saadet dediğimiz şey üstadım yüzlerce yaşıyla da dolu aynı zamanda. Evet. Yüzlerce Ya en basitinden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidinde kavga var ya. Evet. O asis saadet'in baş aktörleri olacak insanlar. Buradan şu noktaya gelmek istiyorum. Kainat bir kere ve son kere Asya saadet yakaladı. Rahmetellil alemin bir peygamber aleyhisselamın gelmesiyle. Evet. Göklerden, yerden, denizlerden, her yerden tescil edildi ki insanlık zirveye çıktı. Evet. İslam da zirve oldu böylece. İnsanlık yükselince İslam da zirveye çıkmış oldu. Fakat hakikat şu, bu bizim sanal alemde çizgi filmde rol alır gibi... Her şeyin mutlu olup bittiği Sabahleyin kalkıyorsun. Akşama kadar mutlu oluyorsun, sabaha kadar da mutlu rüyalar görüyorsun, Sabahleyin tekrar hayata çıkıyorsun, işler iyi gidiyor. Böyle olmadı ya. Böyle bir asil saadet yok. Acıların içinden saadet yakalandı. Evet. Acılarla beraber. Tıpkı ne gibi? Kış olduğu için soba yakıldı, odun bitince üşünür gibi oldu bir daha yakıldı. Baca tıkandı, duman oldu ev, baca açıldı. Isındık ama duman da gördük, soğuk da gördük, is olduk. Hayat üzerinden İslam yaşandı. Tabii ki. O acıların <gülüyor> ve mutlulukların karman, çorman gibi durduğu ama mutluluk sahnesinin ağır bastığı bir döneme. Yani, Asr-ı Saadet deniyor. deniyor. Yekûna vardığımızda Yekün. adı Asr-ı Saadet bunun. Acılar bile zevk verdiği için evet. saadet oluştu sonunda. Evet. Acılar bile zevk ver, biberden bile lezzet alındı sofrada. Evet. Şimdi bizim e, bir meclisi oturup işte insanlığın yeniden Kur'an'a dönmesiyle Müslümanlığımızı yaşamakla bir kere daha asli saadet yaşayacağız desek en son ulaşabileceğimiz nokta budur. Yani bir kere daha insanlığa o dönemi yaşatabiliriz. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabının yaşadığı asis saadetin üstüne bir puan koymamız mümkün değil herhalde. Tabii yani ki, bu, evet. bu hayal etmemiz abes bir şey bir defa. Ama o zaten şey hocam, ufuk gibi. Ha, o, yani ha, olsa ufuk olsa, tabi, olsa onu tekrar uhum, ederiz değil ona, mi? Ona koşarız ya. Yani. Ha, ona diyelim ki yakalayacağımız şey de evet. budur inşallah da yakalarız. İnşallah evet. Bunun ötesine çıkmamız mümkün değil. E peki ufkumuz olan, idealemiz olan o aslı saadet bile acısız bir asır değil ki, sıkıntısız bir asır değil ki. Aile sorunu orada da vardı. Mahakal, evet. Çocuklarla ilgili sıkıntılar orada da vardı. E Medine'de de kıtlık senesi oldu. Fiyatlar çok feci bir şekilde yükseldi. Geçim sıkıntısı oldu. Asab Efendimiz'e gelip piyasaya müdahale edin ya Resulallah dediler. Evet. Dış düşman tehlikesi hiç bitmedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mezara gömdüm diye buyurduğu ve davut mesindeki cahiliye hastalığı ırkçılık evs ve hazrec kabilesi arasında meşrinin binin ortasında ortaya çıktı. Munafıklık her fırsatı değerlendirip müminlerin arasında fesat oluşturmak için hareketli kaldı. Hep aktif kaldı münafıklık. Küfrün planları hiç bitmedi. Mes en basitinden hocam hani eee Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tebuk gazvesine katılmayan sahabiler hı hı. hani problemi kaap radıyallahu anh mesela boykot uygulandı. Boykot mesela. uygulanıyor. Ne mektup geliyor ona yabancılardan? Muhammed kıymetini bilmiyorsa gel bize diyor. Gel bize ya, Mesela yani bu içeriden çürütme şey. transfer hocam bugün buna evet, transfer teklifleri evet, evet. deniyor. Yani o, o gazetede kıymetim bilinmedi. Bu cemaatte kıymetim bilin. Bu partiden al buraya gel. Bugün bizim sorunlarımız ya o oraya taşınıyor evet, bu evet. buraya. Taşınıyor. O zaman da vardı bunlar. Ben şunu ha, Buradan nereye geliyoruz? Şuraya gelmek istiyorum. Yani şöyle bir şeye mi? Ya da ya o zaman da vardı, bugün de var. Aynısı mı? Hayır, ha, hayır. Evet, evet. Şunu söylüyorum. Bu din göklerin dini değil, yerin dinidir. Evet, muhakkak. Hayat Yeryüzü mi? dini yaşıyoruz biz. Evet. İslam'ı göklerin, meleklerin yaşadığı bir din haline getirmemiz yanlıştır. Evet. Rabbimiz bizi bu boğuşma, koğuşma içerisinde ee, ne kadar kulluk yapacağımızı Görmeyi murad ettiği için Böyle yaratmıştır evet. Yani İslam insanlara bir hayal dünyası sunup Günün birinde o göklere çıkacaksınız Demiyor Rabbinize kavuşursanız cennette O zaman mutluluk vaat ediyor Darüsselam ahirettir cennettir evet. İnşallah evet. Dünyada Selam olmaz evet. Bağdat'ın adı Darüsselam'dı Mutluluk şehriydi ee, ...insanların canı güvende olmadı... ...sonunda hepsi öldü gitti... Evet. ...Moğol istilası altında... ...veya açlı istilası altında... ...bu sebeple her şeyden önce biz... Yani ...dünyada bunun... şeytan olacak... E, ...nefis olacak... ...şeytan bizden önce vardı evet, evet, ...bir profesyonel düşman olarak bizden binlerce sene önce geldi... Bu, ...yerleşti... içinden Müslümanlığımızı kurtardı... ...biz bu kaos ortamından... ...Rabbimizi bulacağız... Evet, güzel. ...biz bu sıkıntıların içerisinden... Mutlu yaşamayı becereceğiz. Evet. Yani Uhud'dan döneceğiz. Yara bere içerisinde Rabbimize secde edeceğiz. Bahçemize gideceğiz. Çalışacağız. İşimizi de savsaklamayacağız. Yani acıların bizi acınır hale getiremeyeceği bir dünyada yaşamak zorundayız biz. Evet. Aksi takdirde hayal bir İslam gelecek nesillere aktardığımız hatalı bir eğitim sistemidir. Yani şunu Hoca efendilerimiz, İslam önderlerimiz söylerlerse yanlış olur. Yani geliyor İslam geliyor. Aile huzursuzluğu kalmayacak. Hiçbir şey kalmayacak. Sabahleyin evden çıkacaksın cennete. Akşama kadar yaşarsan gece cennete gideceksin. Böyle bu yanlış bir eğitim. Biz cihat için varız ve bu cihat hep Uhud'da olmayacak. Evde de olacak. Büyük cihattan küçük cihada, küçük cihattan büyük cihada gellerimiz olacak bizim. Evet. Bu sebeple biz İslam'ın bize hayal vaat etmediğini, nefisle, düşmanla cihat vaat ettiğini bilmemiz gerekiyor. Cihadın akabinde cennet olacak bize. Evet. Ama cihadı Çanakkale'ye daraltırsak eğer, evlerimizde de nefislerimizle, aile içinde bir cihat olmayacağını hayal edersek, varsayarsak sadece Çanakkale'de yedi düvele karşı savaşıyorsun ama yedi torununa, yedi çocuğuna karşı savaş var, kabul etmiyorsun. Bu çöküntümüzün mevcut yani bizim beklentilerimiz niye gerçekleşmiyor diye yaşadığımız sıkıntılı ortamın temelinde Asr-ı Saadet'i anlayamayışımız var. Ve bize konuşmalarında, kitaplarında cici güllük gülistanlık lale dönemi vaat edenler yanlış şeyler vaat ediyorlar. Dünyada. Şöyle bir şey hocam şimdi yani Asr-ı Saadet'te de tabi insan olan her yerde problem var. Asr-ı Saadet'te de bu problemler yaşandı. Var, evet. Ama Asr-ı Saadet'teki insanın Müslümanlık kıvamı ile diyelim bu Direnme gücüyle diyelim. Direnme, direnme gücü gücüyle. artı yani yaşadığı Müslümanlık kıvamı diyelim ile yani bugünün insanının o kıvam zaafı önemli fark ortaya... Çok fark ortaya çıkarıyor. Ama imkanlar da farklı hocam. İşte imkanlar, imkanlar da farklı. farklı. İmkanlar da farklı. Dolayısıyla bir şey değişmiyor. Ee, şöyle bir şey demek istiyorum. Yani bu imkanlar içerisinde biz e, Müslümanlığımızı nasıl daha çoğaltabiliriz? Daha asırsa hem imkanı çoğaltmak hem Müslümanlığımızı çoğaltmak. Onu ben evet. vurgulamak istiyorum. Siz çok evet. güzel e, toparladınız onu. Burada bizim Olayların varlığı yokluğuyla Vakit kaybetmemizin bir anlamı yok evet. İçimizdeki Ebu Bekir artırmamız gerekiyor evet. bizim Direnmemizi evet. artırmamız hı hı. Hayatın gerçeğini anlamamız gerekiyor evet. Yani o düğün günü çok güzel bir düğün oldu Mutluluklar bir yastıkta kocamalar Bu sözlere değil içimizdeki imana ve sabra güvenmemiz Gerekiyor bizim evet. Yani Çocuk oldu ona oyuncaklar Aldık filan mutluluk için bu yetmiyor ki evet. Yahut da bir iş yeri Kurduk tamam bundan sonra para kazanmıyorsun Ki o da bir mücadeleyi Gerektiriyor bizim ee, değişken olarak Ası Saadet dönemindeki Müslüman nesille Allah onlardan razı olsun bizim bu zamanın değişkenliği olarak her şeyi bir tuşla halletme hastalığımız ortaya çıkmıştır hmm. basıyorsun evet. bir tuşa yardım geliyor Hı -hı. hastaneye gitmekte yok ambulans çağırıyorsun mantığımız bizim onlar ise e, bünyelerinin tahammülünün sonuna kadar kullandılar. Kullanmak zorunda olduklarını hissettiler. Ne Allah Teala neyle imtihan ediyorsa o imtihana karşı sonuna kadar cihad etmeye razı oldular. Müminlik bu zaten. Evet. Bizde ise dini hocaya ve şeyh efendiye havalet. O seni kurtarsın kıyamet günü sen ama ticaretinde faizinden hiç taviz verme. Evet. Eğitimi de öğretmene havalet. E, haftada bir çocuk dersler nasıl gidiyor diye sorsan sadece senin eğitime katkın o. Soruyorsun dersler nasıl diye evet. ya da veli toplantısına gidiyorsun. E, siyaseti, dünya büyük olaylarını, Kudüs davasını, Afrika'yı, Asya'yı da e, oy verdiğin siyasetçiye havalet. Bir daha seni ilgilenme. Neden bizim uzmanlık alanımız değil gibi. Dolayısıyla hep iş alımına Başkasına iş gördürmeye yönelik, namazda zaten camide imama kıldırttırıyorsun, evet. hata da yapsa imamın üzerine kaydoluyor bütün günahlar. Bu bedavacılık diyeceğim ya da hayatı ucuza getirme, İslam'ın hep taşören üzerinden yaşıyormuş gibi bir vehim, bu vehim ama evet. öyle bir şey olmaz çünkü. Bir bu anlayışı. Biz sahiplendik bir de buradayım ben ya Resulallah bir emrin var mı ya Resulallah diyen her işte ortaya çıkan insanlar var cihatsa cihat savaşsa savaş ziraatsa ziraat her işin adamı gibi çalışan nesil var bizim sıkıntımız tahammülümüzün olmayacağına çok iş göremeyeceğimize 8 saat uyumazsak sabahleyin gözümüzü açamayacağımıza inanıyor olmamızdan kaynaklanıyor. Yani bir tür keyifli bir nesil olmak hı hı. istiyoruz. Keyfi hakkımız görüyoruz. Halbuki Rabbimiz bizi bir mücadele içinde görmek istiyor. İlla bu Çanakkale'de dövüşmek değildir. Evde de nefsimizle sabah namazına kalkmak bir dövüşme çeşididir. E, doktorun demesine gerek kalmadan fazla yediğini anlayıp sofradan aç kalkmak bir Çanakkale türüdür üstadım. Hı hı. Yani if, iftar sofrası kuruyoruz Ramazan-ı Şerifimiz gelecek inşallah İftar sofrası kuruyoruz Çanakkale bizim iftar sofralarımızda Züt Peygamberinin ümmetiyiz Yani az yeme üzerine Ramazan'da az yemeği Öğrenelim diye bir aylık eğitim kampına giriyoruz Peygamberimiz Aleyhisselam iftar'da az yiyin diye tembih ediyor Üstelik 3 seans Yani Ramazan eee zühd peygamberimiz zühd peygamberi iftarda azîin diye talimat var. İftar soframız 11 ayda kurmadığımız sofraya dönüşüyor. Evet. Yani buyurun Çanakkale işte. Evet. Bu kadar zühd zühd zühd üç z gerektiren bir soframız bile imtihanda beceremediğimiz bir mazeret buluyoruz. Misafir geldi. İşte çocuklar Ramazan'ı sevsin. Ya yani mazeret zaten yani üç Züht gereği varsa 30'da mazeret var tabi. Evet. İşte burada biz <gülüyor> Müslümanlar olarak Kudüs'ümüzü, Afrika'daki, dünyadaki, Avrupa Müslümanlarının sorunlarını vesaireyi konuşmadan önce yani Almanya'daki Müslümanların ciddi sorunları var. Hollanda'daki Müslümanların sorunları var. Sık sık bu sorularla karşılaşıyoruz. Hatta geri dönmek bize farz oldu mu diye sormaya başladı oradaki Müslümanlar. Hı hı. Ama henüz biz İftar sofralarımıza hükmedemez hale geldik. Niye hocam işte asıl bence onu anlamak lazım. Yani niye mesela iftar soframıza hükmedemez hale geldik? Yani oradaki bizim yani kişilik normlarımızda neyi kaybettik? Şu üstadım yani? Evet. Nefis terbiyesini Tasavvufta bir mertebeye gelenlerin işi olarak havale ettik taş öğrenemiz evet, evet. Halbuki nefis terbiyesi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Diyen herkesin işi ya evet. Nefsi terbiye edilmemiş bir Müslüman olur mu Yani kim az yemeli Tasavvufta filan mertebeye gelenler Gerisi evet. duyduğu kadar <gülüyor> Bu yanlışlık burada Niye kim namaz Kılmalı sorusuna yaşçılar demiyoruz da Her Müslüman namaz kılar diyoruz e, Nefis terbiyesi de bir namaz çeşidi Evet. Yani tasavuf niye bir kesimin işi oluyor da bütün ümmetin terbiye sistemi olmuyor? Evet. Bütün ümmetin terbiye sistemi bu. Adına tasavuf demeyelim. Eee evet. Hasibül Muharisi ne diyorsa öyle diyelim. Muharisin dediğini diyelim. Yani Ben de öyle diyorum zaten. Adına tasavuf diyelim demeyelim. Adı önemli yani bir, değil, iş önemli. Kalp tasfiyesi, kalp evet. tezkiyesi derdi olmalı müslümanın. Yani şimdi niye biz e, i̇ftar sofrasında hükmedemiyoruz Niye eşimizin sıkıntısına Allah adına nikah kıydığımız halde Allah için tahammül edemiyoruz Madem nikahın e, evet. kıy, Kıyıldığında Allah'ın adını kullandık yeah. e, Niye onun hatırına sabredemiyoruz Eşimize 3-5 sıkıntısına Çünkü nefis terbiyesini Çanakkale'nin Evimizdeki boyutu olarak göremiyoruz evet. Nefis terbiyesi Hele beyazlasın sakalların dorunların olsun Ondan sonra da bir uygun bir şeyh efendi bulacağını hemde. Ahiret ancak o zaman görünüyor gibi. Aslında ahiret elden <gülüyor> gitmiş oluyor o zaman. Yani çünkü <gülüyor> evet, evet. kaybediyorsun aileni kaybediyorsun. İşte, işte ip, ipin ucu elinden çıkıyor. Birikiyor. Dosyaların birikiyor. Çözemiyorsun. Evet. Yani biz çocuklarımızın mesela bu yaz geçen hafta Konya'daydım. Evet. Orada Müslümanın parası diye bir hmm. konuşma yaptım iş adamlarına. Ee, orada dedim ki biz ümmet olarak hayatın ümmetiyiz. Hayatın içinden geldik. Hayatı ıslah için varız. Evet. Ve bu ümmet bu insanlığın mayasıdır. Bizim kullandığımız para bizim ibadetimiz ümmeti Muhammed olarak maya niteliğindedir. Biz bozulursak bizim para işlememiz, para tarzımız bozulursa, bizim ailemiz bozulursa insanlık gider. Evet. Son gemiyiz biz. Dolayısıyla mayaya dikkat edelim. Onun için Geçen sene çocuklarınızı namaz öğrensin diye camiye gönderdiyseniz güzel bir iş yaptınız. Bu sene göndermeyin. Ne yapın biliyor musunuz dedim. Bu sene Allah'tan korkan, haramdan korkan ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, peygamberlerle, sıddıklarla dirilecek dediği doğru bir tüccar bulun. Çocuğunuzu oraya götürün. 3 ay yaz tatilinde ticaret, para kazanmayı öğrensin. Helal Yaman, para yalan konuşmayan, Allah'tan korkan, hile yapmayan tüccar bir beyefendi görsün. Harçlığını da siz verin çocuğun. Evet, evet. Adama deyin ki sen masraf etme, al bunu harçlık olarak çocuğuma ver. Geçen sene camiye gönderdin Kur'an ve namaz için. Bu sene dükkana gönder diyorum. Muamelat. İşte. parayı bilmeyen Müslüman namazı nasıl bilir hocam? Evet. Astakta faiz alacak, astakta yalan konuşacak, ast helalle haramı tefrik edemeyecek. bu demin işte başta sunduğumuz konu en çok bu para ilişkilerinde. Elbette. E, i̇ş hayatında yani iş hayatında Hayatın... bulunan Müslümanın e, ya ne yapalım diyerek hep sığınarak böyle İslamsız. Ama neden hocam bugüne kadar para eğitimi diye bir ders maddesi koyduk mu biz çocuklarımızı evet. eğitmede? Bir daha askerden gelecek de iş bulacak da paranın helal haramlığını o zaman tanıyacak. Evet. Halbuki zinanın haramlığını 10 yaşında öğrendiği gibi. Helal para kültürünü de 10 yaşında öğrensin çocuklarımız. Evet. Biz ise kumbara alıp para saklamayı söylüyoruz. En iyi ihtimalle aile başkasının parasını tutmamayı öğretiyordur. Hayır helal para kazanmayı öğretmek abdest alıp namaz kılmayı öğretmek kadar önemli. Evet. Haramdan kaçmak yeterli değil. Pozitifini öğretiyorsun. hayatın asıl önemli kısmı o. Yani burada neye örnek veriyorum müstehadım? Ee, bir de dedim ki üçüncü olarak da şunu yapalım dedim. Çocuklarımızı bir sene camiye gönderdik mi? Bu senede e, Ticaret ticareti öğrettik mi? Helal ticareti. Bir de çocuğumuzun kabiliyeti var mı yok mu? O da ortaya çıkmış olur. Üçüncü senede akrabalarımızdan yaşlı birinin e, bulunduğu köydeki bir yere gönderelim. Masraflarını da verelim o dedenin. Yaşlı bir insan olarak ağaçlarla toprakla buluştur bu çocuğu diyelim. Çocuklarımız betonkolik bir hastalık çeşidi olarak betonkoliklik diye bir hastalık çıktı. Her şeyin betonu, çiçeğin plastiği vesairesi olduğu bir dünyada bir bozkırda yaşasın köy, köyde evet. çocuğumuz. Yani dinini camide öğrensin ticaretini Müslüman bir ...beyefendi tüccarımız da öğrensin... ...yok mu demesin kimse... ...dünya çökmedi yani... ...üç tane de temiz Müslüman var... Ee, ...öğrensin... ...tabiatı tanısın çocuklarımız... ...dolayısıyla dengeli bir insan yetiştirelim... ...aksi takdirde hafız... ...ama yalan konuşuyor olacak... ...çok fıkıh biliyor... ...kendi ne yapacağını bilmiyor... Evet. ...sordun mu... En derin kitaplardan sana cevaplar veriyor ama eşine ne yapacağını, çocuğuna ne yapacağını bir türlü kestiremiyor. Pratik yok hayatında çünkü. Evet. Şimdi buradan tekrar geliyorum. Niye iftar hükme hükmedemiyoruz diyoruz mesela Ramazan konusunda. Evet. Veya benzeri bir meselede de niye hükmedemiyoruz? Hı -hı. Çünkü nefis terbiyesini yani nefsimizin bizi azdırmasına karşı hareketlenmeyi, ...bir eğitim çeşitli olarak kullanmıyoruz... ...mesela genç biri... ...15 yaşında biri bir şeyh efendiye gidip de... E, ...ben intisap edeyim size dese... ...yani bu etrafındakiler tarafından bile... ...yani acelen ne yavrum sen daha... ...üniversite imtihanına çalış... ...denir herhalde diye korkuyorum... Evet. ...halbuki keşke gençler sadece... ...bu nefis terbiyesini almış olsalar... ...şâb-bün neşe'fi ibâretillâh... ...yani... Rabbinin evet. azametinin heyecanıyla yetişmiş bir genç evet. ortaya çıksa. Evet. Be, keşke evet. öyle olsa. Yani biz zamanında nefis terbiyesiyle Çanakkale e, kültürünü diyeyim ben ona. Yani aynı potada eritme ihtiyacı hissetmediğimiz için hep cihadı, savaşı, Allah için iş yapmayı Çanakkale'de meydanlarda görüyoruz. Sıcak gibi. savaş ortamı. Sıcak savaş. Ya da siyasete gireceksin orada çalmayacaksın, çırpmayacaksın gibi Hı -hı. düşünüyoruz. Halbuki siyaset hepimizin evinde var. Herkes eşine siyaset yapıyor. Çocuklarına siyaset yapıyor. Hep siyasetçiyiz aslında. Koca siyasetçiler var. Bizim gibi bücür siyasetçiler var belki. Evet. Ama hepimiz siyaset yapıyoruz. Evet, siyaset hayatın her alanında evet, var. Herkes siyaset. İnsan kişi. ilişkileri demek Bak, o demek. Bakkal yani. etiket belirlerken bir siyaset yapmıyor tabii mu? Ki, Öbür bakkal açılınca etiketleri değiştiriyor. İşte evet, siyaset. Siyaset. Evet. Yapıyoruz. Yani üstadım evvela bir nefis terbiyesi eksiğimiz bu asırda ciddi bir şekilde belirdi evet. Nefis terbiyesini Müslümanların bir kesimine havale ettik Bazen şöyle de oluyor hocam yani nefis terbiyesi sürecine giriyor mesela insan Ama hani nefis terbiyesiyle hayatı da birbirinden ayırıyor yani sanki <gülüyor> hayat alanı başka bir alan nefis terbiyesi alanı fazla fa, Buna başka bir alan ilacın yan etkisi diyeceğiz. Evet. Yemeklerden sonra bir tane alması gerekenden 5 tane aldı. Yani hayat parçalanmış oluyor. Bu nefis terbiyesi hocam. Bir yani hayat bu. parçalanmış oluyor. Yani o o da telkin ediliyor çünkü. Hani din hayatı, dünya hayatı e, gibi ayrımlar da oluyor ya yani seküler yönetimler, laik yönetimler bir yerde onu empoze de ediyorlar. Yani din tamam nefis terbiyesinde din olsun. ibadet alanında din olsun ama sosyal hayat, ekonomik hayat, devlet hayatı dediğimizde oralar başka alanlar oraların başka kuralları olmalı gibi de bakılabiliyor. Yani onun için o hayatı birleştirmek, bir bütün görmek o, o da ayrı hocam, bir disiplin. Bir lise, bir lise talebesi bir öğret matematik öğretmeninden ders görüyor. Eğer öğretmen bütün eğitim bu matematiktir derse eğitimi yanlış yönlendirilmiş olur. Evet. Ben sana matematik veriyorum, biyolojiyi filancadan öğren. Sosyal kültürünü filancadan öğren. Tarihi filancadan öğreneceksin demesi lazım. Tasavvuf, nefis terbiyesi, ne diyorsak buna e, fıkıh lazım değildir Siyaset lazım değildir dediği zaman Zulmetmiş olur etrafındakine Tabii onu demiyor da hocam Onu insanlar kendi zihinlerinde Ayrıştırıyorlar Demiyor ama demeye gelen tavır yani sergiliyor Şöyle bir şey yani insan e, ya Kafasında bir denge kuruyor Ben nefis terbiyesiyle Ya dinimi kurtarırım Öbür alanı da haşa Allah görmezden gelir. Falan gibi yani kendi içinde bu tarz şeyler yapıyor. Meşrulaştırma alanları açmıyor Hocam bu, bu kendi başına bir tuzak. Evet. kendi başına bir tuzak. Yani bile bile şeytana teslim etmiş olur insan kendini. O zaman sadece namaz kılıp oruç tutmasın. Evet. Ya da Ramazan'da tuttuğu orucu namazlara saydırsın. Evet. Yani bu batıl bir şey. Evet. Bu, bu düzeyde... Bizi dinleyen kardeşlerimiz arasında bu düzeyde İslam'ı kendine oyuncak yapacak biri olacağını zannetmiyorum. İnsanların gözü açıldı artık. Bu kadar basitte düşünmüyor. En azından böyle ama Allah afvesin dâisini yapacağım der insan bari yani. Ya mesela işte o da bakın bir zihni e, kaçma alan Allah affetsin diyerek e, bir kaçma alan. Böyle dese bari İslam'la oynamamış olasın. Oynamamış Bari İslam'la oynamasın. Evet. Yani en azından dinimi rahat. Bırak. Hani mesela şu tarz şeyler bunları biraz tahlil edelim diye düşünüyorum hocam. Yani size de sorular hani fetva bulmak. Canım, tabii. İşte fetva bulmak Size soran insanın Gene bir İslami hassasiyeti Vardır değil mi Yani diyelim zekat konusunda Faiz konusunda Reklam konusunda vesaire Yani ona uyu buymadığı Ayrı bir şey Mesela bu tür şeylerde Şöyle savunmalar ama hocam Değil mi? Ama hocam, hocam başlıyor. Yani başlıyor. Bir de hiç sormayan var. Yani hacca gittiği halde, umreye gittiği halde ya bu işin kitabı böyle. Yani ekonomi böyle yazar diyerek gidenler var. Yani bunların hakikaten ruh hallerini, dini anlama tarzlarını değil mi? Yani Allah ile ilişkileri e, anlama tarzlarını Dinim, tahlil etmek lazım. Dilimin ucuna geliyor ama hocam söylemekte de zorlanıyorum. Bu imanın varlığıyla yokluğunda gelgitler demektir bu yani aslında iman bu değil tabi Ben, bence ben şey... mesela bunu bu açıklıkta insanımızın önüne koymak lazım hocam yani ya iman bu dil, değil. Sizin diliniz zorlanıyor ama yani insana da ya arkadaş iman şu demek değil mi Yani senin hayatında iman sadece namazda yer alır bu değil yani değil mi ya da beğendiklerin, yani beğeni, <gülüyor> İslam'dan, marketten beğenir gibi İslam'dan beğeniyorsun. Namazın zararı yok, kalsın namaz. <gülüyor> Bu pahalı, bunu almayalım der gibi. Yani, yani böyle iman olmaz hocam. Yani ashab-ı kirama ölçsen, yani ashab-ı <gülüyor> bunu düşünseler gök başlarına düşerdi herhalde. Malik bin Enes'in mi? Yani sizin onlara benzeyen, ashaba benzeyen, tek tarafımız la ilahe illallah demenizdir gibi bir şey. Hasan basreden de böyle nakiller evet. var. Vaka ortada hocam. Yani evet. bunu tefekkür etmekte bile sıkıntı var. Yani bu ben bunu bazen söylüyorum da sonra da keşke üzmesem Müslümanları diyorum. Yani biz sekülerizmle laiklikle savaşıyoruz ama içimize sinmiş bir hastalık bu aslında. Çaktırmadan biz kabul geliştirelim etmişiz. de şu programın bir anonsunu yapayım ben. <gülüyor> <Biliyor> <gülüyor> bu program değerli dinleyiciler İslam'dan hayata ölçüler programı Bendeniz Ahmet Taş getiren Nurettin Yıldız hocamla e, Sohbet ediyoruz Yani Müslümanlığımızı konuşuyoruz İslam'dan hayata ölçüler Çerçevesinde hayatımızda ne kadar İslam var Bunları konuşuyoruz Buralara geldik buyurun yani, hocam Şimdi yani sekülerizm işte şu kadar senedir içimize girdi bizi eziyor filan işte hep yani global manada ya da devlet çapındaki sekülerizm okullara din dersi koydu koymadı evet. bu konularda konuş ama şöyle çaktırmadan bir röntgen kendimize çeksek e, kitlesel olarak veyahut da e, bireysel bazda da bir sekülerizm laiklik benimsenmeye başlanmış durumdadır. yani Mesela bu verdiğiniz örnekler yani bu güzel bunu zor yapıyorum buna sonra yaparım. Hacca ihtiyarlı pozisyonu biçmek mesela. Evet. Ramazan fitresiyle bütün malını aklamaya çalışmak. Bu da bir sekülerizm çeşidi yani. Allah'a tam teslim olur Müslüman. İslam, Müslümanın Allah'ın dininin şeklini alması demektir. İslam'a şekil verdiğin zaman e, bu olmaz. Müşrikler de nihayet Mekke'deki o meşhur müşrikler toptan reddetmiyorlardı Allah'ı. Beğenmedikleri şeyler vardı. Onları alenen söylüyorlardı. Biz bunları istemiyoruz diyorlardı. Şuna dokunmasın evet. din diyorlardı. Şimdi biz bunu alenen söylemiyoruz. Gerçi çok ürküyorum hocam. Bu alenen söylenmeye de başlandı ya. Evet. Yani Müslüman lığından kimsenin şüphe etme hakkımız yok ama bu ayetin bu zamanda olması mümkün mü soruları başladı Mesela ben çok... Hocam bence işte bakın bu problemleri konuşmak da bence insan görmek istemiyor. Kendi durduğu yeri. Yani bak arkadaş böyle ya da yakın, görünüyorsun. Ya da yakınının durduğu yeri. Bu böyle görünüyorsun. Din açısından bakıldığında sahabe aynasına konduğunda böyle görünüyorsun. Yani bu söylemek lazım. Onun için yani bence... Dilinizin ucuna gelenleri böyle ee, konuşalım yani Konuşalım tabi hocam şimdi mesela ben talebeyken İmam Hatip Lisesi'nde hiç unutmuyorum Üsküdar'a bir sebeple gelmiştim Orada birisi Üsküdar Sahil Camii'nde namaz kıldım Beni Selam kelamdan sonra o da meğer Yüksek İslam Öztüsü'ydü o zaman İlahi evet. Fakültesi O da orada okuyormuş Nerede okuyorsun böyle tanıştık muhabbet ettik Sahile gittik Oturduk Bana dedi ki sen dedi Hangi mezhebi tutuyorsun dedi Ya Zaten ben talebim ne bileyim Mezhebim olur İslam'ın Herkes Hanefi değil mi Gibi geçti içimden Bana bir saat orada e, İmam-ı Azam'ın kulları değiliz Biz Allah'ın kullarıyız filan vesaire Gibi hmm. açıkladı Alabor oldu kafam yani Genç bir talebiyim hafızım ama yani bu tip çalkantılardan Haberiniz iyi haberi yok. Doğru. Elhamdülillah babam beni Hanefi mezebinin bütün teferruatıyla donattı. Ben başka bir şeyden de haberim yok. Mezep varlığından da haberim yok zaten. Yani öyle evet bir... evet. Yani iman ettik gidiyoruz. Sonra Arapça okuyordum. Üsküdar'da Kartal Camii diye bir cami vardı. Evet. Orada hocamdan Arapça okuyordum. Gittim. 1977 hocam. Evet. 1977 hocam dedim sahilde bana Birisi böyle böyle dedi dedim. 1977 dedi ki Nurattin dedi ben sana bunu izah edeceğim ama dedi ömrün olursa dedi sen 60 yaşına gelirsen görürsün dedi bu sözler peygamberimiz içinde söylenecek dedi. Allah Allah. Bugün biz İmam-ı Azam'ı koruyamazsak o gün peygamberimizde koruyamayız. Sen 100 yaşına geldiğinde de bunlar Kur'an içinde söylenecek dedi. Evet. Çünkü bu tuğlayı yukarıdan sökmeye başlıyorlar. Evet. Hiçbirine izin vermeyelim de Doğru biz İmam-ı Azam'ın kulu değiliz Ama İmam-ı Azam sayesinde Allah ve Peygamberi öğreniyoruz Onu korumak zorundayız dedi evet. Bu çok dikkatimi çekti Üstad'ım bu yakın günde birisi bana Bir video gönderdi bizzatın zatın konuşmasına ne diyorsunuz bu diyor. Çok yapıyor insanlar bunu evet. Buna cevap ver diyor Bazen Hı -hı. bunlar çanak dediğimiz soru oluyor Bazen de hakikaten öğrenmek istiyor adam evet. Hocam koca koca Popüler isim diyor ki Sünnet denen şey paralel dindir diyor. Allah Allah. Ve istihza ediyor. İşte misvak şöyle böyle diyor. Sakal uzunmuş, kısaymış. Sünnetin mukaddes olarak öne çıkardığı ne varsa hepsiyle istihza ediyor orada. Evet. Yani sünnet paralel dindir diyor. Evet. İşte sünnetten en mübarek sakaldan tut, misvaktan tut. Hepsi sahih hadislerle sabit olan sünnetle istihza ediyor. Buna ne diyorsun dedi. Ee, ben de çok net bir cevap verdim. Biz Müslümanlar olarak kendi içimizde konuşuruz. Yabancıları rahatsız şeyleri konuşmaya gerek yok dedim. Yani <gülüyor> ne diyeyim hocam? Peygamberime paralel bir... bir, bir Diyen adam hala diyeceğim? dinin içinde mi yani değil mi? Yani değil demiyorum ama ben benim dinimde var diyorum. <gülüyor> Şimdi burada ciddi bir şekilde bu fitne yani kafirin bize saldırısı Fransız ihtilalinden sonra layıklık dalgaları geldi filan diyorduk ama bu dalgaların içinde boğulan bireyler olarak bizde varız belki zihnimizde bu da bir miktar var evet. yani Müslümanların hiçbir işi kalmamış siyonizm bitmiş kudüsü kurtarmışız da işte filanca alim cennetlik mi cehennemlik mi konuşuyorsak eğer bu da bir hastalık çeşidi işte evet. Müslümanların birbirleriyle cedelleşmeye vakit bulmaları bu sebeple üstadım Baştaki sözümüze tekrar dönelim. Yani asli saadette, ashab-ı aynı fitnelerle. Boyutları değişik, renkleri evet. değişik. Karşılaştılar. Nasıl ayakta kaldılar? Çok net diyoruz ki, fitnenin ağırlığı kadar imanları vardı. Evet. Dolayısıyla bu boğuşmayı galip bitirdiler. Evet. Ama şimdi aynı fitneler, aynı dalgalarla geliyor. Narin imanlar taşıyoruz biz. Evet. Yani işte nefis terbiyesi ertelenmiş, ekonomik boyutu verilmemiş imanın, işte ibadetlere e, klasik şekiller vermiş. Bu sefer imanımız bilmem sizin lehçede var mı? Pamuk ipliğiyle bağlanmak tabii, diye bir tabii, deyim. Tabii, yani tabii. Bir, şu anda kullanılıyor mu bilmiyorum tabii. da bizim büyüklerimiz kullanır. Pamuk ipliğiyle bağlı. Kur'an'da değil mi? Ala harfin mi? Öyle... Ya o manada Kur'an-ı Kerim'de evet. benzeri var. Evet. Ee, pamuk ipliğiyle Uç, uçtan, bağlı. Uçtan uçtan. Hmm. Pamuk ipliği Anadolu deyim yani evet. herhalde zayıf tabii, oluyor pamuk tabii. ipliği o zaman Tabii, diye, kopuyor. kopuyor. Yani misina ipi gibi değil. Hı -hı. Yani ee, insanların pamuk ipliğiyle bağlı bir imanı oluyor. Bu iman işte istaf, iftar sofrasında nefsi dizginleyemiyor. Tutmuyor falan. Balata sıfır evet. çünkü. Ondan sonra çocuğu evlendirirken tutmuyor. Faiz riskiyle karşılaşınca bir kılıf arıyor. Evet. Hocası arıyor, hacısı arıyor. Dolayısıyla herhalde bizim ümmet olarak hangi Allah'a iman ettik? İmanımız nedir sorusunu yeniden canlandırmamız lazım. Burada üstadım e yani çok derslerinden istifade ettiğim Hocam e, Yusuf El Karadavi'nin evet. İman ve Hayat diye bir kitabı var hı hı, Evet Yani hocam çok okunması gerekiyor Bu mefhumu işliyor orada Hangi e, Hayatı biz yaşıyoruz Hangi imanla yaşamamız lazım hı. Çok güzel otur diyor yani, Amentü'nün hayata Amentü şartı diye girmiyor o konuya evet. e, Onu izah ediyor ama bu hayata Müslüman damgasını nasıl vurur onu izah ediyor. Evet. Yani özellikle hararetle e, bu konuyu merak edenler açısından iman ve hayat diye hı hı. yeni birkaç baskısı yapıldı. Ben Arapçası'nı okuduğum için Türkçesi hakkında bir şey diyemeyeceğim ama Türkçesi de var piyasada. Evet. Onu biliyorum. Yusuf Karadavi'nin bu kitabı bu bakış tarzını yakalamamıza yardım ediyor. Yani ashab-ı kiramın o ölümle böyle cenk yapan e, mantığını... E, i̇zah ediyor. Yani nasıl olur diye. Bugün bizim imanı yeniden altı şartı olan e, işte ölürken de kelime-i şahane söylersen e, perçinli bir şekilde cennete gittiğin düzeyden alıp abdest alırken de imanımızdan dolayı abdest alır. Hayatın yapıyorum. içinde iman. Evlenirken imanımızın gereği evlendiğimizi mümin olarak evlendiğimizi bir yerde ticaret yaparken mü min tacir olduğumuzu... ...seyahat ederken... ...mü'min seyahat eden olduğumuzu... ...hacca zaten mü'min olarak gittiğimizi... ...camiye... ...yaşlı ve emekli olduğumuz için değil... ...mü'min olduğumuz için namaza gittiğimizi... ...anlatan bir iman oluşturmamız lazım. Evet. İşte diyorum çocuklarımız... ...dedelerinden Allah'ı öğrensinler tarlada. Evet. Hiç... Camideki iman şartlarını öğrenmekten aşağı kalacağını zannetmiyorum. E, Muhakkak hakikat, iyi bir dede, alim bir dede olması gerekmiyor. Zaten eskiden öğretilirdi hocam, bilirsiniz. Oydu ama, eskiden, hocam, eskiden, eskiden öğretilirdi oydu. o, evet. Yani bugün bizim e, bütün bu büyük global dediğimiz sorunları konuşurken Üstadım, yani siyasete, işte Birleşmiş Milletlere, Orta Doğu'ya, Uzak Doğu'ya girmeye vakit kalmıyor. Önce bizim çekirdeğimizde bir sorun var, imanımız sorun bu imanımızı biraz daha canlı bir aktif bir şekilde gündeme getirebilsek yeniden cevapabilsek şey Mesela e, bu hafta Kur'an-ı Kerim'den 3 tane iman ayetini okuma dersi yapalım desek hocam e, Yani çok vakit bulamıyoruz biliyor musunuz? ...illa bir siyaset konuşacaksın... ...işte hmm. dünya olaylarını konuşacaksın... ...neden? Yani imanımız var zaten... ...ya Ahmet'i sayayım sana istiyorsan... ...gibi düşünüyoruz halbuki... O ...öncelikli meselemiz halbuki değil yani... ...her şeyimiz bu imandan... ...kaynaklanacak yani, veya kaynaklanmayacak... ...her şeye o bakış açısı verecek... Ya ...mesela üstadım... ...ben nefsim için söylüyorum... ...elhamdülillah Rabbime hamd ediyorum... ...yarım asırra yakın zamandır... ...yatmadan önce amen er diye bildiğimiz Bakara son iki ayetini okuttu babam. Bir yaştan önce de ben de okumaya başladım. Onu ezberleme tarihim 1964 hocam. Maşallah. O zamandan beri ihmal et etmedim Rabbimin lütfuyla yatarken okuyorum. Fakat bazen kendime nefis muhasebesi yapıyorum. Yani yatsı namazına bağlı bir değil. Şeye gibi Yok, değil. Değil. Yatarken. Yatak evet. yatak dua, yatak ayetleri evet, Yatarken. Evet. Çünkü efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gecenin ama Allah ecdadımıza rahmet etsin. Kimsenin okuyacağı yok. Bari yazsın da okuyalım da kopmasın, unutulmasın diye. Ebu Hasan el-Nedvi rahmetullahi aleyh Türkiye'ye geldiğinde Emin Saraç hocamdan dinledim. Bu 70'li yıllara ait bir hatıra. Beraber cami gezmişler de camide tespihati ve bunu görmüş. Hindistan'da yok bu uygulama. Hmm. Demiş ki şeyh Emin demiş. Ebu Hasan nedvi evet. Ya Allah Osmanlılara rahmet etsin. Bir Sünneti beceri ya. yani bir şarttılar. Şey şey yani evet ne, evet. ne güzel bir şey demiş, ne yani evet, güzel bir şey demiş. Evet. mütefekkir bir alemin evet. bakış tarzı. Kendisi yapmıyor mesela, evet. mücessiinde uygulatmıyor ama bunun bir fazilet olduğunu takdir İfade ediyor. Allah ya. rahmet etsin. Ben bunu Emir Hocamdan dilledim Şimdi ben kendimden kıyas ediyorum. Yani işte 365 kaç oluyor? 50 okumuş oldum en az yani sadece yatarken. Ama şöyle üç kere de bu ayetler ne mesaj veriyor diye bir türlü düşünmeye bakmıyorum. Hep genelde böyle yani son yatma öncesindeki sahnelerde okuyacaklarım okuduğum için o bir rutinleşerek gitmeye başlıyor. Yani içimden geçiyor ki bir gecede okumayayım da tefekkür edeyim bu amel yeah. Resulü diye niye bu peygamberlere iman? Evet. Bir kere her akşam bana canlandırılıyor. Buna muhtac hissediyorum kendimi. Evet, yani binlerce evet. kere okumuş biri olarak buna muhtaç hissediyorum. Mesela e, Bakara suresinin son iki ayeti bunlar. Amin Rəsulü Məhdiyim Rabbiyim Efendimiz bunu yatarken okuyana o gece onlar yeter diyor. Çok kefetahu ona yeter bu iki ayet. Muhteşem bir şey hocam. Herhalde bizim bütün Anadolu'yu dolaşıp seminerler yapıp Niye Amel-i Resul'ü de kampanya yapsak? E bu hadis-i şerifi yaşamış oluruz. Amel-i Resul'ü anlatsak. Yani Amel-i Resul'de ne anlatılıyor ki? Hakikaten hı hı. hocam muhteşem bir şey. Mesela Rabbimiz bize yük yükleme. Kaldıramayacağımız evet. şeyleri kafire karşı bize yardım et. Bize evet. merhamet et. Yani her gece hatırlamamız gereken manzar. Evet. İnşallah benim niyetim ...bununla ilgili bir seminer dizisi yapmak... Çok ...yani Bakara güzel. Suresinin... ...son iki ayeti peygamber vasiyeti... Evet. ...aleyhisselatü vesselam... Evet. ...herkes okusun diyor... Evet. ...bundan şu noktaya gelmek istiyorum Üstadım. ...Efendimiz aleyhisselam her gece tazeleyin... ...imanınızı diyor bize... Tabii. ...zaten biz Müslümanlık doğduğumuzdan beri... ...ezanımız var mesela... ...doğduğumuzda ezan okundu kulağımıza... ...öyle değil ama... Evet. Mesela ayetciler bunları yaşanır kılmak. Yaşanır. Yani diri diri olarak Mesela hissetmek. Mesela başka bir mefhum yani ey iman edenler iman edin diyor. Evet. Bu ne acayip bir şey. Ya. Ey iman edenler iman, i̇man edin. edin. Bu muhteşem bir Hı, evet, uyarı. Evet. Bütün bunları üstadım topluca e, tefekkür ettiğimizde biz dış etkenlerden önce dedik ya Müslümanların durumunu görüşeceğiz. Dış etkenlerden önce iç dünyamızı, kalp dünyamızı yeniden bir ee, şöyle bir rektefe etmek mi diyelim Yeniden bir yıkamak yağlamak mı Diyelim hani Miraç'tan önce Bir böyle kalbe evet, ameliyatı evet. oluyor ya Bir tazelememiz <gülüyor> gerekiyor ee, Bu ümmetin Önderi durumundaki büyüklerimiz iman hassasiyetini bize yeniden aşılamaları lazım. Evet. Yani çocukken Ettiğimiz iman Ömrün sonuna kadar iman ama Enerji vermesi açısından Üstündeki küllenmeleri gidermemiz Gerekiyor evet. ondan sonra ...biz canlı olalım, ashab-ı kiram gibi hazır olalım... ...semi'nâ evet. diyelim... ...yani İsmail Hocam diyor ya... ...İsmail Hüttü Hocam... ...yani ashab-ı kiram birey olarak ve toplum olarak... Evet. ...semi'nâ dediler... Evet. ...duyduk itaat ettik dediler... ...bizim de böyle duyduk itaat ettik... ...sözünü bir söyleyelim... Allah Teala hiçbir musibet o zaman bizi... ...sorun dediğimiz şeyler... ...ne Mekke'de ne de Amsterdam'da... ...Hollanda'da bir yerde... ...ezmeyecek Allah'ınız değil... ...çünkü iman ayakta durmaya müsait olmanın adıdır. Ashab-ı Keram bu şekilde müsait oldular. Ne dış güçlere yenildiler ne de kâb bin Malik'e Rumlardan mektup gelince hakikaten ben gideyim onlara dedi. Evet. demedi. Niye evet. demedi? Bu da bir imtihan dedi. attı mektubu. Evet. Bu da evet. bir imtihan dedi. İnşallah biz de muvaffak oluruz. Hocam isterim. şöyle beş dakika bir süremiz var. Amsterdam dediniz. <gülüyor> <gülüyor> yani Avrupa'daki Müslümanların, kardeşlerimizin e, beklentilerine yönelik de bir şeyler söyleyelim. Yani onların hakikaten biraz da gayrimüslim bir e, iklim, biraz da değil. Yani, <gülüyor> öyle, yani işte gayrimüslim bir ortamda yaşıyorlar. E, yani neler söylenebilir? Yani bu iman hassasiyeti tabii ki çok önemli. Yani her gün hayatlarından bir şey kopmaması, kaybolmaması için nasıl bir hassasiyet? Şimdi üstadım, e, Almanya başta, Hollanda, e, Avusturya, ve e, Fransa üçüncü, Avusturya dördüncü, Belçika beşinci, şu an izinimde tasarlıyorum. Sonra İngiltere ve diğer ülkelerden e, günde yüzü düşmüyor. Gelen, soru geliyor. E, soru geliyor. Ee, özellikle benimle telefonla görüşüp dertleşmek isteyen Ayda bir girme aile de geliyor rahat Ne soru? Sorular. Yani, Huzoçam Hollanda'dan mi? uçağa biniyorsa Balin gelip akşam gidiyorlar böyle Allah bir Allah şey. Allah. Nasıl? Hocam, Şimdi bu insanlar da çok dertli insanlar ya. Evet. Yani. Bir defa iman onları. İyi, bir evet, arayış. Böyle, iş, böyle bir hassasiyete sevgi. sevk ediyor. Bir numaralı soru hocam e, aile ayakta durmuyor. Evet. Kemiksiz aile. Çökme evet. riski var. Kadınların çok şikayeti var. Çok ama. Evet. Yani neredeyse böyle kapıdan girerken bu herhalde eşinden şikayet edecek diye gözünden anlamaya başlıyor böyle evet, bir. Evet. O, o derece bir numaralı konu iki numaralı konu ben bu çocuklarımı ne yapacağım konuşuyorum. Evet. Nasıl yani, Müslüman yetiştireceğim. Üç numaralı konu belki bu iki numarada da olabilir ama üç numaralı konu bilhassa Almanya'da iki, üç numaralı diye tereddüt ediyorum. Yüz parça olsaydık ben tek kabul edecektim kendimi diyor adam. Bin parçayız biz. Beş yüz Müslümanız ama. Hep evet. Müslüman ikiye bölünmüş. Allah. Yani adam başı bir grup değil. Mecazi anlatıyorum da. Yani, tabii, böyle, tabii, tabii. yani Sanki herkes iki üç gruba bölünmüş. Kendisi iki üç gruba bölünmüş. Çok korkunç bir bölünme var. Evet. Ve bunlar İslam'ın en mukaddesleri adına bölünmeler. Mesela evet. tasavvufu adına İslam'ın. Evet. Selefiliği adına. Evet. Mezhepleri adına. Bir de siyaset adına bölünmeler var. Adam bir siyasetten bir tarafa bölünmüş. Aynı adam bir de tasavvufçu olmak veya selefi olmak diye bölünmüş. Onun için diyorum herkes kendisi bir ikiye bölünmüş, bölünmüş. Evet. bölünmüş gibi. Bu da Avrupa'nın büyük bir sorunu. Evet. Benim tespitim aile, çocuklar ve bölünme. Aile konusunu Türkiye içinde üstünde çok durmak Dünya, lazım. Dünyanın sorunu Dünya ama sorunu. Almanya'da bir de şöyle bir sorun evet. var. Buradan giden mümin kardeşlerimiz Avrupa'ya diyelim Almanya demeyelim. Bir mal endişesi rızık endişesiyle gittiler. Türkiye hakikaten o zamanlar vatandaşını doyurmakta zorluk çeken bir ülkeydi. Evet. Orada maaş bulurum yani sosyal güvence diyelim biz buna evet. sosyal güvence için gitler Allah'ın kaderi tecelli etti Türkiye Almanya oldu şimdi hocam Elham evet, Elhamdülillah. yani son on senedir bilhassa. Türkiye orada yoğun işsizlik var yani Ona gidip geldiğimizde Türkiye görüyorum. Almanya oldu bir sosyal güvence sorunu var tamam. bir iki Türkiye'den siyasi işte 70 yıllarının teröründen dolayı enerjiden dolayı kaçanlar huzur için gittiler şu anda orada Müslümanlar güvence altında değiller evet. yani devletler yani bile kışkırtıyor terör örgütleri 11 Eylül'den itibaren yani, yani e, her Müslüman potansiyel mal yok şey gibi, evet. can güvenliği yok çocuk emniyeti yok aile huzuru yok evlenenlerin ailesi bir arada durmuyor nerede namaz kılacağını bir şey yok camilerin adeta patentli olacak yani Evet. Şu, şu grubun namaz kıldığı cami bu grubun namaz kıldığı cami böyle dertli olan kardeşlerimize diyorum ki yani e, kademeli bir şekilde de olsa benim şahsi kanaatim bu tabii bir böyle fetva değil bu Türkiye'ye dönün diyorum hmm. ama bunu yarın dönüp kendini rezil etme çoluk çocuğuna karşı mesela bir yat, plan yap bir yıl içinde Türkiye'ye döneceğim de önce Alt aylığına dön sonra topu dön çünkü Türkiye'nin şartları Rabbime olsun Avrupa'nın altında değil artık. Evet. Sağlığından tut her şeyine kadar yani e, Almanya'dan hasta tedavi olmak için Türkiye'ye geliyor artık. Öyle doğru. Ya, buradan, İngiltere'den Almanya'dan. Biz çocukken duyardık para toplanırdı bazılarını da Almanya'da ameliyata giderlerdi mesela. Evet. Ya, çok duymuşum bizim akrabalarımızdan vardı. E, Rabbim kaderi ters tecelli ettirdi şimdi. Dolayısıyla ben Almanya'ya gidiş şartlarının Türkiye'ye dönüş şartları olduğunu tefekkür etmeye başladım. Oradaki kardeşlerimize bunu ciddi ciddi düşünmelerini tavsiye ediyorum. Çocuk gerçekten derse. Çünkü oradaki şeyleri dinliyoruz hocam. Yani hastanenin acil durumu gibi bir durum olabilir çocuk eğitiminde ancak. Hmm. Mesela bir arkadaşımız geldi. Hafızlık kursu kurduğunu söyledi bana. Almanya'nın bir şehrinde. İsim zikretmeyeyim. Oradakiler tanır onu çünkü. İşte 100 hafız yetiştireceğim falan dedi. Ee, ben de dedim ki sen kendin hafız mısın? Hafızım dedi. Sen dedim aklın başında mı ya? Türkiye 70 milyon tamamı Müslüman biliniyor bunun. Burada Kur'an kurslarında hafız bulunup yetiştirilemiyor. Sen Almanya'da devlet 19 yaşına kadar bunu sana vermiyor bir defa. Cumartesi pazar çocuğu da haftada bir günde nasıl hafız yetişeceksin? Ya ne dedi hocam biliyor musunuz? Böyle diyerek heyecan vermeye çalışıyorum Müslümanlara. Belki imanın şartlarını öğretirim. <gülüyor> ben de dedim ki peki. Kur'an en büyük isim, onu tükettin. Sonra ne kullanacaksın? Evet. Sonra ne kullanacaksın? Çok üzüldü. Kaldırayım evet. mı bu ismi? Dedi. Acil kaldır. Dedim. Evet. Hafızı oyuncağa çevirdin sen. E, Müslümanların umuduyla oynama hakkımız yok. Yani ben Avrupa'daki kardeşlerimizin belki bunu özel konuşuyoruz. Oradan gelen ayrıca da konuşuyoruz. Bence evet. e, geri hicret dönemindeler onlar. Evet. Diye düşünüyorum. Ama şunu da söylüyorum, çok iyi o ülkenin dilini bilen. Küçük çapta çocuğu olmayanlar ve belli bir birikimi olanlar orada kalıp emri bir maruf yapmalı İslam'ı tebliğ etmeli. Ama evet. bu tür yeteniyor. mesela çok iyi Fransızca bilmeyen orada siyasi bir kimliği olmayan ekonomik durumu iyi olmayan da kalmasın. Evet. Çünkü orada kendisini tutma kudretinde değil henüz. Evet. Kaybolma riski var. Kaybolma riski çok yüksek. Fakat mesela siyasi bir aktivite. Fransız kültürünü çok iyi biliyor. Bir Fransızla oturup konuşabiliyor. Bizim orada Allah'a, peygamberi anlatacak adamlara da ihtiyacımız var. Hocalarımız evet. orada kapatacak. Bütün dünyada. Şeyler. Bütün dünyada var. Ama hocam kaç kişi bu kudrete sahip olabilir? yani? Orada yıllarca kalan kardeşlerimiz... Yani iyi Fransızca ya Aslında bunu da gündeme almak lazım Yani orada hakikaten İslam'ı anlatabilecek Nitelikte insan Bulundurmayı değil mi hocam Şüphesiz yani Onu da gündemimize alıp o insanı yetiştirmek ama ee, hocam o, kurumların görevi bu. bu tabii, Türkiye'de tabii. Diyanet'in görevi, yani. İslam Konferansı'nın görevi. görevi yani evet. siz ve ben şahıs olarak Avrupa'da koca bir kıtada yani. Ya, hem, ve, hem, hem, o Ar o dert edinilirse hocam. Yani başka Bireysen sivil merceseler de oluşuyor. Oluş Diyanetten, mi? İslam Konferansı'ndan ayrı vakıfların vesaire de o tarz gündemleri olmalı diye Çünkü düşünebiliriz. Avrupa yani. bilhassa mesela Avusturya örneğini gördük. Yavaş yavaş Dişlerini göstermeye başladı Avrupa Demokrasilerinin tabii, oyuncak tabii, olduğu tabii. Ortaya çıktı oynuyor, Demokrasiyle, insan hakları palavra evet. olduğu anlaşılmış hocam, oldu Sisinin altına kırmızı halı Döşediler ayaklarının altına ee, daha, yani iyi Almanya yani. yani daha, daha, daha iyi hizmetkar nerede bulacaklar Daha iyi yani. hizmetkar nerede bulacaklar Hocam teşekkür ederiz Allah, hocam, razı Allah, Allah razı olsun Değerli dinleyiciler İslam'dan Hayata Ölçüler programında Beraberdik Bendeniz Ahmet Taş getiren Muhterem Nure Nurettin Yıldız hocamla Sen. birlikteydik. Hayırlı günler diliyoruz. Hepinize sağlık, afiyet diliyoruz efendim. Hoşça kalın.